İkinci söz Bismillahirrahmanirrahim Ellezine yu'minune bil gayb O hakvan sahipleri ki görmedikleri halde Allah'a ve O'nun bildirdiklerine iman ederler. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri hudbin talihsiz bir tarafa, diğeri hudabin dahtiyar, diğer tarafa sülük eder, giderler. Hudbin adam hem hudgam hem hodendiş hem bedbin olduğundan, bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz biçareler, zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveyla ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elin bir hali görür. Bütün memleket bir matemhane-i umumi şeklini almış. Kendisi şu elin ve muzhim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür, vicdanı azar içinde kalır. Diğeri hudabin hudaperest ve hak endiş. Güzel ahlaklı idi ki nazarında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam, girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir surur, bir şehrayin, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler. Herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir tarihi ı umumi şenliği görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile mesururane, ahz asker için bir davul, bir musiki sesi işitiliyor. Evvelki bedbahtın hem kendi hem umum halkın elemiyle mükeellim olmasına bedel şu bahtiyar, hem kendi hem umum halkın sururuyla mesrur ve müferrah olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer, Allah'a şükreder. Sonra döner, öteki adama rast gelir, halini anlar, ona der. Yahu sen divane olmuşsun, batlındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki, gülmeyi ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmek tevehüm etmişsin. Aklını başına al, kalbini temizle. Ta şu musibetli perde senin nazarından katsın, açıkladı görebilirsin. Zira nihayet derecede adil, merhametkar, raiyetperver, muhtedir, intizamperver, müşfik bir melekin memleketi. Hem bu derece göz önünde asar-ı ve kemalat gösteren bir memleket senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Sonra o medbahtın aklı başına gelir, nedamet eder. ''Evet, ben işletten divanı olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın.'' der. ''Ey nefsim! Bil ki, evvelki adam kafirdir veya fasık, gafildir. Şu dünya onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Bütün zihaya, firat ve zeval sinnesiyle ağlayan yetimlerdir.'' Hayvan ve insan ise ecel pencesiyle parçalanan kimsesiz başı bozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat, ruhsuz, müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elin, ezici, dehşetli evham kifrinden ve dalaletinden neşet edip onu manen tazip eder. Diğer adam ise mümindir. Cenabı ı Halık'ı tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikirhane-i rahman diğer talim cahdeşer ve hayvan ve bir meydan imtihanı insu canındır bütün vesilat hayvaniye ve insaniye ise feriyesttir vazifeyi hayatını bitirenler bu dar fani'den manen musrurane dağdağasız diğer bir aleme giderler ta yeni vazifedarlara yer açsın gelip çalışsınlar bütün tevelludat hayvaniye ve insaniye ise aksa askere silah altına vazife başına gelmektir bütün zihayet birer muvazzaf mesrur asker, birer müstakim memnun memurlardır. Bütün sadalar ise ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydustan gelen şükür ve tefrih veya işlemek meşesinden meşek eden mehamattır. Bütün mevcudat o müminin nazarında, seyyidi keriminin ve malik rahiminin birer munis hizmetyarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok natif, ulvi ve leziz, tatlı hakikatlar imanından tecelli eder, tezahür eder. Demek iman bir manevi tuğba-i cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir zakkumu, cehennem tohumunu saklıyor. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Öyleyse biz daima elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman demeliyiz